Niye ben niye için Peygamber gönderdim? Ben niye için Kur'an gönderdim? O dinliği, o seriatini, o Muhammed dinliği, bütün dinlerine valibet edin. Yani Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من امزات الشياطين و اعوذ بك ربن يحضرون بسم İnsan kendine yaptığı dua kabul olur mu olmaz mı? Kesin değil. Ama başkasına arkadan yaptığı mümin kardeşine dua kabul olacağı %100 muhakkaktır hadis i Şerif'te.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 Hiç isyan etmemiş, günah işlememiş, yalan söylememiş, gıybet etmemiş, dedikodu etmemiş, bir dil arıyoruz. Ona dua ettireceğiz. Öyle bir dil bende yok. E sizde varsa bilmiyorum. E ne olacak o zaman bu işin sonu? Hocalar uyanık olur, buna da bir çözüm bulurlar. Değil mi? E ne yapalım çünkü dua etmeyelim şimdi dillerimiz günahkar diye?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 Âlimcik dese, küçük görse kafir olma tehlikesi var. Çünkü ilim kimin sıfatıdır? Allah'ın sıfatıdır. Hangi ilimden bahsediyoruz? Yunan ilminden bahsetmiyoruz, Kur'an ilminden bahsediyoruz. Kur'an ilmi olan, hafız olan, alim olana ne yapacağız? Ziyade tazime ile bul necâtı. Son derece hürmet ve saygı göster ki kurtulasın diyor. Evet, A ekrimul ulema, âlimlere ikram edin. Men ekrame âlimen faked ekrame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 Salevat şerife, Allahümün salli ala seyyidina Muhammedin ala ve ala ve sellim. Cemaate soruyorum, allah Teala namaz kılar mı? Haşan kime kılacak ya? Oruç tutar mı? Kimin için tutacak? Hac var mı, zekat verir mi? Allah'ın hangi amel yapar bizim yaptıklarımızda? Hiçbirini yapmaz değil mi? Bir tane yapar. Bizim amellerimizden bir tanesini Allah da yapıyor, o da nedir? peygambere salavat okuyor. <gülüyor> Estağfirullah. İnna Allah ve melekatuhu yusallun ale'n-nebi. Allah bütün melekleriyle beraber seferber olmuş peygambere salavat okuyor. Rahmet yağdırıyor Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da melekler de yapıyor bu işi. Amenu, ve ey inananlar siz ne duruyorsunuz salavat getirir Allah e peki bize şimdi bu adam ne diyor namazda salavat okunmaz şirktir tövbe estağfurullah bunlar nereden çıktı başımıza bela oldular Kimse de bunlara cevap veren yok Allah selamet ver ne olacak halimiz şimdi hangi alimlerden bahsediyorum anladınız değil mi ehli sünnetten olan alimler yok mudur Vardır elhamdülillah. Allah sayılarını artırır. Amin. Ne dedim padişah alimleri yemeğe çağırmış. Fakat muziplik olsun diye demiş ki envahi türlü çeşit yemekleri önlerine serersiniz. Sonra da kaşıkları o kadar uzun yaparsınız ki kaşıkla yemek mecburiyeti koyarız. Kaşığı ağzına götüremesin yani. Kaşığı alacak, Mecbur kaşıkla yemek şart. E, Kaşık da ağzına dönmüyor.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 He? Gençler peşine intihar etti. Niye bizim bu gençler bir alimleri bu kadar sevmediler de, Allah'ın velilerini tanımadılar da şarkıcıların peşine can veriyorlar? Ben Allah'a gidenin hakkında hesap göremem, hesabı Allah'a kalmış. İmanla ölene Allah mağfiret etsin, Allah rahmet etsin. Amin. Kim imanla öldüyse Allah acısın ona. Amin. Biz kimseye kafir öldü, cehenneme gitti, geberdi demiyoruz.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 Ulan ne yıldız kaydı ya? Yıldızlar yerinde duruyor, bir şey kaydı yok. Yıldız ne zaman kayar? Ven Necmi idhaha Allah buyuruyor. Bir alim öldüğü zaman yıldız kayar. Ben ona yemin ederim Allah buyuruyor. Kainatı Yaradan bir alim, mevtül alim kememtil alem. Alimin ölmesi cihanın ölmesi, 7 milyar insan kaybetmek gibidir. Bir alimi kaybettik. Hızır efendi hocamızı caminin içinde şehit ettiler de Müslüman gazeteler bile bir şey yazmadı.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 Belki biraz iyi yıkarlar cenazeni. Belki biraz da yumuşak şeylere, katafarkların içine biraz pamuk döşerler. Biliyor musun? Bizim bir havuz vardı. O da biraz yağcıdır, Biliyor musun? Çağırmışlar onu da bir Cumhurbaşkanlığı yıkama. Yık sabunluyorum, sabunluyorum kaç su dedi. Su geldi dedi ulan dedi paşanın dedi. Derisini soydun dedi. Bu kadar da yıkanır mı dedi ya? Dur diyana kadar sabunluyorum diyor. E ne yarar?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 Kim gibi? Fatih Sultan Muhammed Han gibi, Yavuz Sultan gibi hakikaten Allah'lık adamlar, ecdadımızda da çok iyi insanlar hükmettiler şeriatla. İslam'la, Kur'an'la ama öbür türlü yarın ahirete gittin, eyvah! Mesuliyetleri görünce diyeceksin ki, ya Rab, ben kral olacağıma keşke keçi çobanı olsaymışım ya! Neden? Eee, krallığın sorumluluğu var. Ömer Abdülaziz Abdülaziz'i Mervani Hazretleri dört büyük halifeden sonra beşinci fazilette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 bir Allah dostunun hizmetinde bulunsaymışsın, hepsinden üstün olursun. Ahirette rütbeler neye göredir? Takvaya göredir. İnne karamekum, indallaniyat bakum. Allah indinden kıymetliniz, en takva olanınızdır. Ya, bak mesela bizim yakınımızda bir hacı abimiz yine onlardan sonra vefat etti. Ta evini barkını bıraktı. Yazdığını, kışlığını terk etti, bizim caminin üstüne geldi. Nicun? Dedi ki, cemaate yakın olayım, sohbete yakın olayım. Bu nedir? Hicrettir. İlim meclisine gitmek için, alimlerle görüşmek için, sohbetlere yakın olmak için gittin, adım attın, nedir? Hicrettir. Fakat adam yazlığını, kışlığını bıraktı. Geldi bizim caminin üstünde, efendim, güzel sesi de vardı, bize müezzinlik yapardı, vakfa, şoförlük yapardı, her izmi. hem de tüccar adam. Allah için. Ondan sonra ömrede benim sırtımı yıkadı bir kere, ben kimseye sırtımı yıkatmadım ta işte. Öyle komşumuzdu bana da samimiyet eder. Ya ölürsem sen de beni yıkayacaksın, söz ver bana. Ya dur hele ya ne oluyorsun falan. Öyle de bir söz aldı biz de. Ondan sonra adam, e şimdi bas oldu, kurtuldu şudur budur, sonra kanser olmuş tabii. Anlamadan midesini sardı, Erdoğan sardı, düştü yatağa gidiyorum çıkıyorum ziyaretine, gidiyorum çıkıyorum ağlar ağlar ihlas şerif'e devam et dedim ona tevhide devam et devam ediyor devamlı zikir üzere afet ya rabbi afet ya rabbi afet 20 gün üç bir şey yemedi Allah'a temiz gideyim diye Zemzem var içinde bir de efendim bir de hanımı diye böyle ellerini uzattı bana kaldır ben de zaten sancısı var bir de kaldırırım gözünü dikti yukarı dedim Allah'ta, Allah tehacı Allah Allah Allah öyle gitti adam e son sözü Allah olan Cennet'e girdi, gözünü yukarı dikti diyor, ben de gözünü aşağı çevir Dedim ne uğraşıyorsun gözünü aşağı çevirme dedim hanımına. Çünkü o ruhuna dayatılan miracı, merdiveni görünce gözü yukarı kayar. Bir merdivendir, bir mirac var ki müminlerin ruhlarına dayandırılacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme mirac gecesi Mescid-i Aksa'daki kayanın üzerinde dayatılmıştı o.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 Millet, tergi, roman, gazete, bir de ehli sünnet üzere bir şey olsun. Şimdi bir adam çıkmış, en çok onun romanları satılıyormuş. Kimse de yazdığından bir şey anlamıyormuş, herkes de alıyormuş. Ne iştir anlamamış, şeytan ne kadar yardım ediyor bu işlere. Yüz binler satılıyormuş, öbür dillere çevriliyormuş. Her bir de ne yazdığım şimdi gazetede okudum, bir de baktım ne yazıyor? Diyor ki ben diyor ölümden çok korkuyorum, hiç düşünmüyorum o meseleyi diyor. Böyle adamı roman okuyorlar.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 Gezegenler mi kalacak? Bu ne ahmaktır bu kâvurlar ya! Sanki zelzele gelmeden haber veriyor. Sanki kıyamet kopmadan haberi olacak beyefendinin. Mevla la teedîküm illâ bâhça. Kıyamet ansızın kopacak. Herkes sokakta, çarşıda, pazarda, hahihihi, <gülüyor> kıyamet kopacak. Herkes en kaza kalacak. Bu da zannediyormuş. Sanki kıyamet kopmadan haberi olacak da hangi gezegene çıkacak? Başladılar şimdi serçelle. Geçen gazetede 50 sene sonra diyor herhalde diyor. Teleferiklen daha çıkar gibi diyor. Aya çıkarız herhalde diyor. Gideriz, geliriz, gece gelenler, geceken. Git gel mesele değil. Mutlaka ahirete gideceğiz sonunda. Nereye gidersen git. Ayda ölüm yok mu? He? Ayda ölüm yok mu? Güneşte ölüm yok mu? Adamın birisi Ezelail aileselama ne varmış? Çok salavat getirmiş, çok dua edermiş. da mevladan izin istemiş ki şunu bir izin ver ziyaret edeyim yani görüşeyim onlar. İzin vermiş, görüşmüşler etmişler. Ya ha güneşin güneşin amiri melek, Özalayaklarm değil. Güneşi yöneten, yürüten, yüzdüren melek var. E yanmıyor mu o cehennem? Ateş böceği ateşte yanıyor mu? Cehennem melekleri cehennemde yanıyor mu? E Allah teala yakmadı mı? Yakmaz. Güneşin amiri meleğe çok salavat getirmiş, o da izin aldı, geldi ziyaretine. Efendim dergen dedi var mı benden bir isteğin dedi müsaade ederse Allah Teala bir güneşe doğru bir seyahat yaptırırsın bana kanadından e mevla adam müsaade almış götürdü onu oraya e sonra bir de Ezra Aleyhisselam geldi yahu dedi bu adam güneşteki senin makamında bulunmadan ölmeyecek diye ben de dedi bekliyorum bu adam nereden güneşe gelecek bak yazılmış orada güneşte ölüm yok mu Ayda ölüm yok mu? Geçegenlerde ölüm yok mu? قُلِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرْهُنَا مِنُوا فَيْنَوْمُ Kaçtığınız ölüm mutlaka size kavuşacak Allah buyuruyor. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ Yine, اَيْنَ مَا تَكُونُوا Nerede olursanız olun, يُدْرِقْكُمُ الْمَوْتِ Ölüm size yetişecek. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Sağlam kalelerde olsanız, burçlarda olsanız, burç işte kalenin kulesi, veya, veya diyelim gökteki burç. Tebârekelle zîdâhâlefis semâî burûca. Allah gökte burçlar yarattı. Yok mu burçlar? On iki burç var. E burçta da olsan ölüm gelecek diyor. E bitti tamam. Kaçmanın yolu yok, hazırlanmanın yolu var. Efendim kardeşim nasıl hazırlanıyorsunuz acaba?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 Şavi mezhebinde 3-4 kadın güvenilir olursa gidebilir diyor. Ama biz Hanefi olaraktan bunu amel edebilir miyiz? Edemeyiz. Şimdi kadınlar çıkmış hacca gideceğiz, erkekleri de yok. Fetva vermiş onlara hocalar, Birleşim 5-10 kadın gidersiniz. Kocası yok, bir şey yok. E hangi mezhebtensiniz diyor? Hanefi mezhebindediniz. Hanefi mezhebinizde bu yaptığınız iş haramdır biliyor musunuz? Hoca öyle fetva verdi diyor. E de var.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 Anlatabiliyorum. Ama itikat konusunda Hanefinin inancı başka, Şafii'nin inancı başka mı? Hanbelinin, Maliki'nin imanı başka mı? İtikatta ne yok? Ayrılık ayrılık yok. Maturidiye, Eş'ari bunlar zaten temel meselelerde ihtilaf yok. Yarın Allah Teala soruyor kuluna, cehenneme yollarken. Bu hadis-i şerif Buhari'dedir. Adam cehenneme gidiyor. Şi kafir ölmüş Allah muhafaza. Kulum yürü cehenneme gidiyor. Ne yapacak?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 şuurlu bir şekilde Allah'ımıza çıkacağımızı, huzurunda hesaba çekileceğimizi düşünerek cevaplarımızı, dosyalarımızı bugünden hazırlamayı Allah'ım cümlemize nasip eylesin. <Gülüyor> Hazreti Osman Girdır Radıyallahu İbn Mesud'u ziyaretine ölürken ölüm döşeğinde "Ma ki, Neden şikayetin dedi ona. "Kale bir günahlarımdan." dedi. İbn-i Mesut ölüm döşeğinde ne demedi, karnım ağrıyor, başım ağrıyor demedi. Nereden şikâyetin? Günahlarımdan dedi. Derdini bilen derman bulur. Bizim şikayetimiz esas günahlarımız. Bütün başımıza gelen sıkıntılar, belalar, hatta kazalar, efendim, kıtlıklar, ekonomik krizler, hepsinin sebebini, günahlar. Hadis-i şerifler, ayetler böyle söylüyor, başınıza gelen bu musibet nefsinizin şerrindendir. Peki, şimdi derdimiz günahlarımızsa, sizin biriniz Allah etmesin kanser olsa, kıvransa, deseden ona ki saat gece üçte gelirsen şuraya iyileşeceksin. Gelir mi gelmez mi? Gelir. Nasıl gelir de kaç ayda bekler orada? Peki diyorsun adama ki tesbih namazında ne olacaksın? Ben söylemiyorum. Muhammed Mustafa ya yalan söyler mi haşa? Buyuruyor ki tesbih namazı kılanın, günahının ne eskisi kalır, ne yenisi, ne küçüğü kalır, ne büyüğü, anadan doğmuş gibi sıfır olur.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 yatırımlar yapmayı ölmeden ahirete göndermeyi nasip eylesin. Subhanarabbil aliyil alel ve Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü selam ala zeydil murselin alâli ve sahbi ecmaîn. Allahumme najiluke'l cennet ma'ad rabbiliham qabl ma amel ve na'ûdu bike minen nar ma'ad rabbiliham qabl ma amel. Allahumme najiluke'l hayr ma'ad alekum nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve <gülüyor> ya Rabbi Muhammed Mustafa aleyküm nabiyü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ente'l ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin, ya Yoluna gelenleri ya Rabbi cennet yolunda ilerlemeye muvaffak eyle. Sen fazl-u ya Rabbi, ölünceye kadar bizi bu yoldan mahrum etme Engel çıkartma bize Ya Rabbi! Tek isteğimiz senin yolunda toplaşmak ve sohbetleşmektir Ya Rabbi! Bize başka niyetler vermeye Ya Rabbi! Niyetlerimizi halis eyle Ya Rabbi! Rıza'na muvaffak amellere muvaffak eyle! Yarın huzurunda arz-ı ekber gününde arz olunduğumuzda seyyahatımızı mahveyle eyle Ya Rabbi! Kusurlarımızı setreyle eyle Ya Rabbi! Dost düşmanı zorunda rezil etme Ya Rabbi! Habibin sevgili Muhammed Mustafa'na bağışla Ya Rabbi Alemin! Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler ihsan ederek başımızdan eksik etme, yokluğunu göstermeyi, Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbe alimlerini, dostlarını muhafaza eyle, hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle, dinine hayırlı hizmetleri yapmak nasip ile, Ya Rabbi Alemin. Şu cemaatinde Ya Rabbi geçmişlerine rahmet eyle, kabirlerine nur eyle, amin diyenlerin arıcı hıyminden azad eyle, şuradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Ne muradı ile gelen varsa hayırla dönmek nasip öyle ya Rabbi. Amin be hürmetullah ve Yasinü ben niye cin gönderdim ben gönderdim. Kur'an gönderdim? O din, o şeriat O Muhammed